Açık gaste. Küresel iklim değişikliği günün en önemli konularından biri hatta ilk defa olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ta aman doğaya karşı acımasız davranırsak gerisi gelir filan gibilerden bir laf. Bu arada moda oldu yok. evet. Şehri bütün denizlerini doldurup e, halka sormadan sayısız merkez uça, e, uçan konan martılar vesaire yaptıktan sonra. Ve muazzam bir imar faaliyeti gerçekleştirmeye devam ettikten sonra bunu söylüyor. Çünkü bir de yeni bir yağış ihtimali ve sel ihtimali tekrar gündemde. Yani dünyanın bir tarafında her tarafında aynı anda hem muazzam yağışlar seller oluyor hem de aynı zamanda müthiş yangınlar oluyor. Orman yangınları ve bit yani yalnız orman değil makiler ve başka şeyler yanıyor. Evet. Ama şey yokmuş. Ee, orman yangını dediğiniz zaman insanların aklına şimdi böyle Fransa'daki Portekiz'deki çıkan orman yangınları gelecek her sene belki de şiddetlenen. Ama bu seferki son vereceğiniz haber muhtemelen dün de bana bahsettiğiniz evet. biraz istisnai bir durum teşkil ediyor. Evet. Grönland'da. Grönland, Batı Grönland'da yanıyoruz. Orman yangını, evet. Orman yok orada aslında ama. Ne yanıyor? Kuzey Kutbu'nda turba yani şey. E Uzaydan görülüyor da. Ben o kadar detaylı zoom yapmadım. Evet, çok acayip bir şey var. Yani orada orman yok. Fakat özel tundra bitkisi var. Bitkilerin arasında. Baya bir yangın olduğu görülüyor. Amerika'nın batısında ve British Columbia denen bölgesinde, Kanada'nın, Kuzey Amerika'da yangınlar zaten devam ediyor. Ama batı Grönlanda'da, Kuzey Kutbu'nda da genellikle buzlarıyla ve soğuk sularıyla bilinen bir yerde işte otlar, salkım söğüt Willow nasıl denir Türkçe çevirecek bilmiyorum öyle diyor Climate Central'dan aldığımız bir haber bu insanın gözleri şaşı bakıp şaşırıyor hakikaten uzaydan da görünüyor ve e, tundra işte e, yani buzla kaplı olmayan bölgelerde düşük seviyede fazla büyümeyen bitkiler var onlar da Yanıyormuş. Sebebinin ne olduğu bilinmiyor. Yalnız 1200 hektarlık bir alana yayılmış büyük bir yangın ve bir buçuk kilometre kadar da dumanı ufka gidiyor. Willow mu demiştiniz? Efendim? Willow mu demiştiniz? Willow. Evet. İki leyle. Evet. Söğüt demekmiş. Söğüt. Evet. evet. İşte onun gibi Söğüt gibi şeyler Bu e, tam... Danimarka'da bulunan kısmı değil mi? Daha doğrusu Danimarka'nın özel da kısmı değil mi? E... Denimerkiye bağlı Grönland bir ölçüde bağımsızlık istiyorlar çünkü altından petrol çıkacağını umuyorlar. Ha, i̇nsan yaşıyor sorarsa kesin piknikçiler yakmıştır. Mangal, e, Mangal Eskimo'larda var orada Hı. Inuitler filan. Yani kentin adı zaten başkentin adı orada bir kamp var araştırmacı kampı Kangerlussuaq adını taşıyor. Bu da Inuit dili filan işte. E, onlar da e, Türk kökenli değil mi zaten eskimolar? Evet. E, ay, tamam ay, eskim o mi? zaman mangal. Evet muhtemelen. Mangaldan çıkmıştır. Sabotaj olmasın? Elektrik telleri de olabilir belki de. Hı? Elektrik tellerinden aşağıya sarkmasından ötürü de olabilir. Evet. Fakat bütün yalnız orası değil Kanada'nın Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin en kuzeydeki eyaleti Alaska'nın ve Kuzey Avrupa'nın da birçok yerindeki Boreal ormanları denen kadim ormanlar da tutuşmuş gidiyor. Ama şunu da söylemek lazım. Grönland'tan bahsetmişken e, geçtiğimiz ayın başında ufak tsunami'ler ortaya çıkıyordu. Mega tsunami demişler. Ufak da değilmiş o kadar şimdi ben abartmayayım. Mega tsunami'ler ortaya çıkmış. E, bunun sebebi de depremler değilmiş bakalım bakanınıymış. Yani dolaylı olarak küresel ısınma tabi bu soruyu sorduğuma göre de. Evet. Olay şöyle oluyormuş. buzullar erimeye başladıktan sonra birbirlerinden ayrı ayrı parça parça kopuyorlar ya. O koptuktan sonra ortaya çıkan boşluktan ötürü toprak kaymaları ortaya çıkıyormuş. Yani daha doğrusu toprak kaymaları meydana geliyormuş. Bundan evet. ötürü de ufak tsunami'ler ve depremler meydana geliyormuş. Çıkıyormuş. Sonunda da orman yangını. Tsunami'ler, depremler, toprak kaymaları... Yangınlar. Yangınlar. Grönland'dan bahsederiz. Evet. Dünya en fazla en do, en, en dokunulamamış yerlerinden bir tanesi olarak bilinen bir yer, değil mi? Evet. Ama yapacak bir şey yok. Ee, yani şöyle Kanada'da, Rusya'da, Alaska'da ve Kuzey Abadaki bütün Boreal ormanları da son epey bir zamandan beri görülmemiş bir oranda yanıyorlarmış bu kadim ormanlar. Ne kadar zamandır biliyor musun can? Aylardır muhtemelen. Hayır, ne kadar zamandan beri görülmemiş. Ha, ne ülke. kadar zamandan beri <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şeydeki uz, ufak ufak ot olsa yanıyormuş e, aylardır Grönlent'teki. Evet, yüz yıl, yüzlerce yıl. Genellikle 1881 yılından başlatıyorlar Hı. tarihi. Yani ha, kayıtları daha doğrusu, hava evet. sıcaklıkları kayıtlarını. Tabii. Evet, bu son hesaplamışlar, son 10 bin yıldan beri görülmüş en büyük O. Son yani 10 bin, bu real, 10 bin yıldan beri. Evet bunlar yani şeyden ölçüyorlar. Delft Üniversitesi'nden mesela Hollanda'dan te Teknoloji Üniversitesi'nden Steph e Lermit diye birisi tutmuş. Bütün e NASA e gör görsellerine bakarak ya da bir de Fransız gazetesinde La Croix gazetesinde de Avrupa Birliği'nin ee, şeyinde e, orman yangınları söndürme sisteminde bu büyüklükte bir yangına rastlanmadığını da söylemişler. On bin yıl önce. Evet yanıyor böyle. Ee, bu durum var şimdi ama çözüm var. Çözüm var? Evet. Çözüm gelmiş. Nedir? Komşu ülkelerden helikopter istemek mi? Yangınları söndürmek için. Brüneland için değil. Küresel sismeye çözüm bulmuş durumda. Dün söyledim ya. Pişmanız, bu Aydar'da yaylasını bu hale getirdik açıklamasından bahsediyor. Hayır. Doğrudan doğruya. Pişmanız demem Medan Tarım Bakanlığı, Amerikanın bu işlere bakan en önemli bakanlığı, Tarım Bakanlığı çözdü, çözdü durumu. Amerika Birleşik Devletleri. Evet. İklim değişikliği kelimelerini çıkarttı. Dün söylemiştim ya çözüm olarak. Ha, evet, Bil, evet, evet. Bill McKibben da aynı şeyi yazmış. Trump yönetimi çözdü iklim değişikliğini yasakla terimi bitsin bitsin demiş. Evet yani hakikaten toprak sağlığı konusundaki direktörü bir kadın Bianca Mobius Klune e, listeyi yayınlamış. Bakanlıkta kullanılmayacak asla kullanılmayacak e-maillerde filan. <gülüyor> kelimeler listesi ilk iki kelime climate change yani iklim değişikliği sonra üç kelime yasaklanmış climate change adaptation uyum sağlamak iklim değişikliğine onların yerine aşırı e, hava olayları ve aşırı hava olaylarına karşı dirençlilik kelimeleri gelecekmiş böylece kullan çözülüyor işte evet, mesele ama bunu medyadan da çıkarmak lazım bununla alakalı da bir gelişme var Ciddi sorunlar yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nin ana akım medyasını yalan haber üretmekle suçlayan başkan Donald Trump... ...çareyi kendi medyasını kurmakta bulmuş. Halbuki 3-5 iş adamı vereceksiniz. Diyeceksiniz ki siz bundan sonra bu işleri halledeceksiniz. Aranızda döndürün gazeteleri, televizyonları. O zaman onlar halledecekler ama bilmiyorlar ki bu işi. Neyse, başkanın oğlu Eric Trump'ın Eric Trump, Trump eşi daha doğrusu. Eric Trump'ın eşi Real Nails yani hakiki haberler attı, propaganda kanalına Facebook üzerinden yayına sokmuş. Artık orada da göremezsiniz Fez hiçbir şekilde. Ne evet. real news geliyor. Güzel bu. Yani orada da görebilmek pek mümkün olmayabilir bu tip haberleri. Ama yanlış taktik işte. Böyle akınına vermektense iş adamlarına vereceksiniz. Onlar döndürecekler kendi aralarında. Evet yalnız MIT mesela işte yani şeyin de iklim ee konusunda da çok araştırmalar yapan Amerika'nın en önemli teknik üniversitelerinden biri. Yalnız teknik değil tabii de. Önde gelen üniversitelerinden biri Şeyi göstermişlerdi daha yeni ee, 2050'ye kadar Ne kadar zaman var 2050'ye 32-33 sene kaldı değil mi Evet O zamana kadar bu böyle iklim değişikliği Birçok Su havzasını Amerika Birleşik Devletleri Toprakları içinde bulunan Onları Kurutacakmış yok edecekmiş ve bir de dramatik bir şekilde çarpıcı bir biçimde e, bazı bölgelerde de ürün yetiştirilemeyecekmiş. Bizzat MIT söylüyor. Bir şey sorabilir miyim? E, tamam. Amerika Birleşik Devletleri halkından da ümidini kesmiş oldum diyelim. Ama bu konuyla alakalı yapılan çalışmalara baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri içindeki bilim insanların yoğunluklu yoğunluk oluşturduğunu görüyorsunuz. Tabi. Bu konuyla önde alakalı çok gelin, fazla hı. çalışma yapıyorlar ve önde geliyorlar dediğiniz gibi. Bu bilim insanlarının yapacak olduğu bir şey var mı? Onlar da böyle bakacaklar mı ne olduklarına? Bu zamana kadar anlattıkları şeyleri. Hayır harekete şeyler. geçtiler zaten. İşte Çukuktan, bunu istiyorum. Evet. Hem kendilerini göz al hem torunlarına bir kere yani eski Goddard başında bulunan NASA'daki James Hansen. Dünyaya bütün dünyaya da ilan eden adam zaten. Evet. Fizikçi. Torunu Sophie ile beraber ço çeşitli çocukların e, dava etti. Amerika Birleşik Birleşikleri'de federal hükümetinin dava ettikleri gibi bu petrol boru hatları döşenmesine de beyaz evin etrafını üç defa saran binlerce kişinin arasında yer alıyor. 70 küsur yaşında. E, hapse giriyor. Gözaltına alıyor. Bir böyle çalışıyor. Dava ediyorlar. Ve de e, çok önemli. Yepyeni bir şey çıktı. İyi ki sordum bunu da. E, atlayabilirdik. Yeni bir olay var. Eee bir kere New York Times'dan fake news dediği işte Donald Trump'ın o. Özel haber var. Sızdırma haber var. Heh. Ve pazartesi günü şey sızmış. Bir araştırma Trump yönetiminin tamamen değiştirmesi ya da sansürlemesi korkusuna karşı hemen yayınlamış bu New York Times haberi. Ve iklim 13 federal kuruluştan Amerika'nın önde gelen 13 kuruluşundan gelen bir rapor bu. Ve tamamen şey, iklim değişikliği konusunda kanıtlar dağları buldu diyor. Yani her tarafı sardı. Atmosferin en tepesinden okyanusların en dibine kadar her yerde iklim değişikliği oluyor. Ve bunun kanıtları var. Ve diyor ki bunların sebebi Başlayacağız belli başlı sebebi insan faaliyetleridir. Özellikle de sera gazlarıdır. Bu da iklim değişikliğinin... ...yani sera gazı da nedir? İşte karbondioksit ve metan. Yani e, endüstri, enerji... Evet, fosil yakıtları. e, Fosil yakıtların ve bir de e, işte hayvancılık tarımının e, etkileriyle oluyor. Ve iklim değişikliğinin belli başlı şeyi insanlardır demiş... ...der demez... ...bunu New York Times'a çıktı... İşte ...fake news diyecek herhalde... ...sahte haber diyecek şimdi... ...Amerika Birleşik Devletleri buna... ...fakat... E, ...çok ilginç bir şey daha çıkmış durumda... ...bir e, Blower ...oyun bozan çıkmış durumda... ...biliyor musun? Bu onu? konuyla alakalı mı? Evet, bu. bu konuyla ilgili... ...ve şey... ...ben e, bir birim insanıyım... ...çalışıyorum ve buna daha fazla şey yapamam diye... Demokrasi Navı'da çıkmış bir Joel Clement diye Senior Advisor yani üst düzey bir danışman İçişleri Bakanlığı'nın doğal kaynaklar gelirlerine bakan bölümün başındaymış danışmanmış. Ben bir bilim insanıyım ve Trump yönetiminin sırlarını ortaya döküyorum diye ayrıntılı bir yarım saatlik şey 15 dakikalık filan bir söyleşi var kendisiyle yapılmış bunu şimdi şey yapamayız vaktimiz ve yerimiz yok bunu kullanacak ama Joe Clement'a kulak verilmesinde çok büyük fayda var yani çok yakın zaman öncesine kadar iklim değişikliğinin Alaska'nın yerli artık bölgede işte bu şimdi yandığını gördüğümüz oralarda yerli halka ne muazzam bir zarar getirdiğini söylüyor ama e, hiçbir açıklama yapmadan Clement'ı e, başka bir yere transfer etmişler bunları açıkladığı için. Nasıl yani? E, başka bir bölüme aktarmışlar. Sen bu işlere bakmıyorsun artık. Sene biz muhasebeye alalım. Evet muhasebeye alalım demişler. E, şimdi ne yapıyor? E, çok haklısın doğru bildin. Attın ama tuttu. İçişleri Bakanlığı'nda petrol ve doğal gaz şirketlerinin muhasebe işlerine <gülüyor> bakacakmış. Attımını mı zannediyorsunuz? Ha, tamam sen bilerek söyledin ha. Bay. Haber takibi müthiş. Evet yani e, o da Washington Post'ta bir yazı yayınlamış. Yani Amerika'nın önde gelen, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen iki gazetesinde New York Times'da ve Washington Post'ta çok önemli iklim değişikliği ile ilgili iki çok önemli haber patladı bomba haber Rolling Stones'ta da çıktı özet Rolling özet yerine Rolling Stone Stones hmm. mı dedim hmm. tek taş olacaktı aynı zamanda özet hali de New York Times'ın magazin ekinde de var bularsanız evet. bulursunuz çok önemli bu çünkü yani Washington Post'taki yazısının başlığı ben bir bilim insanıyım ve Trump yönetiminin bütün kirli çamaşırlarını ortaya döküyorum diyor. Ben bir oyun bozan demiş. Çalışıyormuş bilim insanları. O kadar da boş durmuyorlarmış. Sözümü geri aldım şimdi. Evet. Ortalık kasıp kavruluyor. İklim değişikliğinden yasaklamalar işe yaramıyor. Ve en önemlisi tabii rapor. Dün söyledik ama bir kez daha söyleyeyim. Bütün bunların ardında yatan keppazeliği aslında fosil yakıt sübvansiyonları Yılda e, ne kadar? 5 trilyon dolar sübvansiyon alıyorlar. Gizli destek alıyorlar. De, şimdi çok ilginç. De, bu, bunun bir hesabı var. Dünya e, gayri safi hasılasının yüzde 6,5'unu oluşturuyor. Yani bütün bu insanlığın varlığı geliştirdiği servetin yüzde altı buçu bu petrol ve diğer fosil yakıtlarla uğraşan şirketlere gidiyor. Nasıl? İlginç. ...IMF'in araştırması... ...çok çarpıcı bir şey var... ...bununla da mücadele edilmesi gerekiyor... ...yani tabii. diğer haberlere baktığımız zaman da... ...bu konuyla alakalı daha doğrusu anlattığımız... ...ilk yarım saatte anlattığımız konularla alakalı... ...olarak da çeşitli referanslar görebiliyorsunuz... ...şimdi çok, olak, çok kısa bir şekilde... ...özet vereyim... ...Yemen'de mesela... ...savaşın hemen öncesinde suyun ilk bittiği... ...ülke olarak nitelendirilen Yemen'de... ...şu anda çatışmalar da devam ediyor ve UNICEF'in açıkladığına göre 2017 yılı içerisinde Yemen'de 200 çocuk hayatını kaybetmiş. Sadece kaç Ağustos ayındayız? 8 oluyor değil mi? 8 ay geçti. Evet. 8 ay içerisinde 2 buçuk ay içerisinde 200 çocuk hayatını kaybetmiş. Ve ülkede birçok çocuk da silah altındaymış. Bir diğer ülke, bir diğer Afrika ülkesi, Doğu Afrika ülke, Afrika ülkelerinden Kenya'da halk sandık başına gidiyormuş. Devlet Başkanı Majistüryeleri ve yerel yönetimi seçileceği seçimlerde şiddet olaylarının yaşanmasından endişe ediliyormuş. Temel tartışmalardan bir tanesi de yaşanmakta olan kuraklık ve çevre çevre ülkelerde yaşanmakta olan kuraklıktan dolayı Kenya'ya göçmeye çalışan göçmenlermiş. Gene aynı şekilde bundan bahsediliyor ve yeni yeni hikayeler de var mesela Türkiye-Suriye sınırına inşa edilen güvenlik duvarının benzeri ...ki Suriye'deki iç savaşı da aynı şekilde... ...ekliğin değişikliğinin etkileri üzerinden okuyanlar vardı... ...böyle analizler de vardı, biz de dile getirdik... ...şimdi Türkiye-Suriye arasında... ...çekilen sınırı... ...kuraklığı tabi durdurabilmeyecek olan sınırı... ...aynısını Türkiye-İran sınırına da... E, Duvar, evet. ...bu da çözüm... ...tabii yani bunu çoktan... ...biliyoruz, duvarı çekersen... ...bu iş bitiyor, hayvanlar... Bir ...börtü böcek kuşlar bile... ...üstünden neredeyse... ...alçak uçan kuşlar bile geçemiyor... ...bütün doğal hayatı kesiyorsun... ...ama terörü durduruyorsun. Klimalı yapalım ama. Yani duvar öyle kuru kuru olmasın. Daha da parlak fikirler var. Ee, şeyin... ...bütün o gözetleme kulelerini filan... ...internet... ...yani çalışan gözleme şeyleri var ya... ...duvarların üstünde gözetleme kuleleri. Evet. Onlar da güneş panelleriyle çalışıyor. Bu da Trump'ın buluşu, büyük buluşu. Hı hı. Daha ee, geçen gün... E Yangın haberlerimi verdiğimiz Antalya'da bu sefer sağınak sonrası oluşan sel, tarım arazileri ve seralarda hasara yol açmış. Elmalı Belediye Başkanı üsttekinde kışla Yalnız Adam ve Eskişehir mahallelerimizde sel meydana geldi. İlk gördüğümüz tarım arazilerinde seralarda büyük zarar var diye kurdu. Evet. Yani Çin'de büyük bir sel felaketi oldu. Gansu eyaletinde 7 kişi öldü ama iki kişiden haber alınamıyor diye devam ediyor haber. Antalya'da sel tarım arazilerini vurmuş. Erzurum'da orman yangını üç gündür devam etmekte. Oltu ilçesine bağlı Yukarı Çamlı mahallesinde söndürülememiş. Halktan yardım istiyor belediye. Rüzgar alevleri şey yapıyor. Son dakikada bir haber. İzmir'de karşıya kadar orman yangını çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Çeşitli kaynaklardan alıyoruz. Yeni Şafak akşam da var. Aralarında Anadolu Ajansı da var. BBC'de var. Suriye sınırında Hatay'da e, orman yangını var. Laski kırsalında, Türkmen Dağ bölgesinde e, karama e, dumanlar yükselmiş. Alaçam'da, Samsun'un Alaçığı. Yani doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde e, orman yangınları var Türkiye'de. E, Montana'da çok var. Ve seller var. ikisi evet, birden. İkisi birden. Şimdi Kuzeybatı, Montana'da da e, büyük tahliyeler olmuş. Yeni bir haberler. Osaş Press haberi bu da. Ama... E, şey... İyi haberi verebilirim evet. tabii ki. Ver. Hazır mısınız? Ver. Kahraman Baraj Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altıntaş sınırı inşa edilen duvar bittikten sonra Suriye'den Türkiye'ye yangın geçme riskinin de azalacağını söylemiş. Tabii ya. Evet çalışıyorlarmış halen. Burada ya 200 yangın çıkıyormuş. Bunlar artık çıkmayacak demiş duvarla A Ayrıca de. çevre kirlenmesi konusunda da çok önemli bir girişim var. Bu gösteriler yapılıyor ya. Kim yapıyor? Nerede yapıyor? Ee, ha şey değil mi? Taş e kömürlüyle alakalı. Şey, hayır, hayır. Açlık grevinin 153. Yani. gününde tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça var. Ankara Yüksel Caddesi'nde onlara destek veren eylemler de vardı. Onların kendi yaptıkları eylem süresi, süresince kesişimdip haptisteler ve hastaneye falan da götürüldüler e, yaptıkları süre eylem yaptıkları sürede kesilen para cezalarıyla ilgili itirazları işleme konmamış çünkü Ankara Valiliği ne demiş ne demiş. Ee, orada yapılan şeyler amaç toplantı ve gösteri yürüyüşü ya da basın açıklaması değil çevreyi kirletmek demiş görüntü He? ve çevre kirliliği oluşturuyor hayatın normal akışını bozdular ve kaos ortamı yaratarak o kamu düzeni ve otoritesini aksatıp zarar verdik o yüzden de çevre kirliliğinden dolayı güzel bir mantık evet. güzel bir mantık güzelce mide önleyecek. Zaten Kadir Topbaş da öyle demiş. Doğaya saygı göstermezsek sonuçları can yakıcı olur demiş. Açık gaste